Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala el Muhammed ee, Şöyle bir soru sormuş kardeşimiz ee, Namaz için camiye giden bir kimse cemaat namaza durmuşsa O an farza durduğu zaman farzdan önce kılınması gereken sünnetleri ne yapar? Yani imamla cemaatle namazı bitirdikten sonra bunları kılar mı? Evet kılar, örnek verildiği gibi mesela öğlen namazına camiye gitti. Öğlen namazına baktı ki imam, e, müezzin Kamet getirmiş ve cemaat namaza durmuş. Hemen tabi olur. Zaten e, imam namaza durduğu anda sünnet kılmak caiz değildir. Bazı kimseler görüyoruz cemaat namazdayken o orada tek başına bir şeyler kılıp sonra yetişebildiği kadar bir de acele ediyor yetişebildiği kadar e, ne yapıyor namaza tabi oluyor halbuki Allah Resulü ve Vesselam kâhmet geldikten sonra namaz yoktur buyuruyor yani ey cemaatle namazdan başka namaz yoktur ancak kılamadığı sünnetleri diyelim ki öğlenin farzından önce var sünnet onları ne yapar onları farz bittikten sonra hemen farzdan sonra ne yapar kılması gereken, o farzdan önce kılması gereken sünnetleri farzdan sonra kılmaya başlar. Yani hem farzdan önceki sünnetleri kılar, hem farzdan sonraki sünnetleri kılar. Dolayısıyla, niçin? Çünkü Allah Resulü ve vesselam, bir sahabe geliyor fecir namazında, bakıyor ki namaz kılıyor. Yani farzdan sonra namaz kıldığını görüyor. Ona diyor ki niçin? Sen ne kılıyorsun? Diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor aleyhisselatü vesselam ben diyor Sünnete yetişememiştim. Sünneti kılamadım diyor. Ve farza yetiştim. Onu eda ettim. Aleyhisselatü Vesselam öyle deyince tamam diyor o zaman. Ey o kişiyi tasdik ediyor, onaylıyor. Dolayısıyla ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna onay verdiği için nedir? Bu sünnet farzdan sonra kılınabilir. Farzdan önce yetişemediği, farzdan önce kılamadığı sünneti farzdan sonra kılabilir. Ve yine aynı şekilde öğlenin de ...farzdan önceki sünnetlerin müekked olduğu için... ...yani kılınması gerektiği için... ...farzdan sonra yine bunu kılabilir. Ancak ikindi namazında... ...eğer yetişememişse sünnete... ...bunda bir sorun yoktur. Çünkü o gayri müekked bir sünnettir. Kılsa sevap alır. Kılmasa da bunda bir sorun yok. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... ...kılmadığına dair rivayetler var. Akşamleyin zaten öncesinde sünnet yok. Yatsıdan da önce sünnet yoktur. Yani bugün var diye göstermeye çalışan e, özellikle Hanefi fukahası müteahhirin olanlar onlar yanılgı içerisindedirler çünkü farzdan önce yatsıda da sünnet yoktur inşallah söylediklerimle konu anlaşılmıştır ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etûbu ileyk